Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu Larif'in Eşrefoğlu Rumi Hasretleri Edebin Diğer Çeşitleri Ey utanmaz hiç gayretin olmaz himmet etmez misin Köpek köpekken salihlere hizmet edip onları sevdiği için cennete girecek ama senin salihleri sevmemenin bir sebebi var. Nefsi emmarenin kafir sıfatı bu sevgiye mani oluyor. Nefsi emmareye tabi olduğundan onun rızasını gözetiyorsun. Böylelikle ne salih oluyor ne de salihlerle yoldaş olabiliyorsun. Kendilerine hizmet edip gönüllerine girseydin gönlünde de bir yumuşaklık hasıl olurdu. Şeyh'ten nasip ve himmet isteyen sadık talipler, şeyhe hürmet etmeleri gerektiği gibi, şeyhe tabi olmuş cemaat, hizmetkar ve hayvanlara da, muhabbet besleyip hürmet etmelidir. Böyle hürmet ederse, kendisi de hürmet ve himmet bulur. Fakat tarikatın edebi şudur, mürit şeyhinden hürmet ummaz. Şeyhin müride hürmet etmesi diye bir durum yoktur. Sadece kimi durumlarda, Halini Hatrını Sorup Onu Teselli Eder Bir Şeyhin Kapısına Varmış Mürit Tekkenin Dışında Başkasının Yemeğini Yememelidir Çarşı Pazara Çıkıp Yemek Yemek Ölüler için Pişirilmiş Yemeğe Oturmak Vakıf Ekmeğinden Beslenmek Kadıların Sofralarını Paylaşmak Bey Ve Paşaların Yemeğinden Nasiplenmek Mürid Olana Edepsizlik Sayılır bu durum, müridin gönlünü karartır, kusurlu kılar. Bu, harmanı kendi elleriyle ateşe vermek gibidir. Müritte olması gereken bir diğer edepte, ne yaparsa yapsın, şeyhine danışarak yapmasıdır. Yolculuğa çıkmak, alışveriş yapmak, oğlunu veya kızını evlendirmek gibi hususlarda şeyhe danışması lazımdır. Müridin kendi başına bir şeyler yapması edepsizlik olur. İşi doğru gitmez. Hem bu hali tarikat adabına da aykırı düşer. Zira mürit her işini şeyhiyle istişare ederek yapmalı, şeyhinin sözünü tutmalıdır. Herhangi bir durumda ne yapacağını bilemediğinde şunu yapıyordum, aciz kaldım demelidir. Şeyhi neyi nasıl yapması gerektiğini söylerse öyle yapmalıdır. Şeyhine danışmazsa mürit büyük yanlışa düşer. Müridin edebi şunu gerektirir. Mürşidinin sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek. Şeyhin sevmediğini, müridin sevmesi edepsizliktir. Müride lazım olan edep ve şartları anlattım. Okudun, duydun. Ey Aziz! Bu edep ve şartlarla bir mürşide mürid olmak istersen, o mürşitte, hakiki anlamda mürşitse, hakkın yenmez, zarara uğratılmazsın. Seni terbiye ederken, dünyalık beklentisi içinde olmaz. Bu edep ve şartlara sahip olmadan tevbe ettiğini söyleyen, ara sıra şeyhinin huzuruna varıp, geniş zamanlarda da işleriyle meşgul olan, kendi arzu ve isteklerine mürid olmuş sayılır. Yerle gök arasının tümü mürşid olsa, böyle bir müritlikle, kişi bir adım dahi ilerleyemez. Zira, teslimiyet kamil olmadan, mürid şeyhinden fayda görmez. Bunun misali şöyledir. Evlenme çağına gelen kimse, daha erginliğe ulaşmamış biriyle evlendirildiğinde, bu evlilikten çocuk olur mu? Taraflar erginliğe varmadan, anne veya baba olamazlar. Kamil bir teslimiyeti olmayan müride de şeyhten fayda gelmez. Müridin erginliği teslimiyettir. Ancak kamil bir teslimiyette maksada varılır, şeyhin faydası görülür. Ey Aziz, buraya kadar aktardığımız ayeti kerimeler ve diğer delillerle tarikatın yolunu, ona bağlanmanın edep ve şartlarını öğrendin. Bundan böyle sen de alim bir şeyhin kapısında hizmet edip gayret göster. Hürmet ve saygıyla mürşidine bağlan. Gönlünü eline al, her türlü dedikodudan uzak dur. Lüzumsuz şeyleri şeyhine sorma. Hızır aleyhisselamın Musa aleyhisselama bana hiçbir şey sorma demesi bir bakıma edebini muhafaza et.'' Şeyhinin ve üstadının hatrını kırma. Nasipsiz, mahrum ve pişman olmaktan sakın demektir. Allah ona rahmet etsin. Ebu Nasr, anne ve babaya itaatsizlik bir gün giderilebilir. Üstada itaatsizliği ise hiçbir şey gideremezler. Bil ki teslimiyet tam olunca, mürid, mürşidin terbiyesine kabiliyet kazanmış demektir. Mürşid de bu durumda ona tebe verir, zikir telkin eder. Zikrullah iki kısımdır, talim zikri ve telkin zikri. Talibe faydalı olan, gönlündeki perdeleri kaldıran zikir, telkin zikridir. Talim zikri, halkın adet üzere yaptığı, anne babalardan öğrenilen zikirdir. Bu zikir, dilden öteye geçmez, kalbe inmez. Evet... Bu zikir kalbe ve ruha ulaşmadığından talibe faydası olmaz. Öyle olur. Talim zikrinin faydası sadece dünyada görülür. Şeyhin huzurunda böyle zikredenler belki yarın azap görüp cezalandırılırlar. Bu hususlar yukarıda açıklandı. Telkini zikir, mürşid kamilin dilinden talibin kalbine yerleşince... Artık bu gönülde zulmet olmaz. Çünkü gönül bu zikrin nuruyla aydınlanır. Hayal ve boş şeyler zikrin nuru tarafından silinir. Bu sayede şeytanın vesvesesi de kesilir.